konuklar, bugün sabah oturumumuz Büyüme ve Sektörel Dinamikler adını taşıyor. Birazdan sunuş konuşmasını yapacak olan Profesör Doktor Ümit Şemesen, İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi mezunu. London School of Economics'ten Muhasebe ve Finansman, Londra Üniversitesi Queen Mary Kalıç'tan İktisat yüksek lisans derecelerini aldı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. 1971'de asistan olarak girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2011'de profesör iken emekli oldu. Halen aynı yerde ders veriyor. İktisat, istatistik, ekonometri, felsefe konularında kitaplar çeviren Ümit Şenese'nin Türkçe ve İngilizce olmak üzere çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Buyurun Sayın Hoca, kürsü size. Yani ben mezunlar cemiyetine bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederek söze başlamak istiyorum ee, 50 yıldır hiç kesintisiz böyle bir dergi çıkaran 40 yıldır zorunluluk nedeniyle bir iki defa o haftayı düzenleyemeyen ama diğer 38 yılında düzenleyen cemiyete hepimizin çok büyük teşekkür etmesi gerekir diye düşünüyorum böyle köklü bir dernek, böyle bir mesleki dergi zannedersem bu kadar uzun yaşayan başka yok. Tek bu. Şimdi bugünkü oturumun konusu büyüme ve sektörel dinamikler. Sayın konuşmacıların bu konuda bize çok aydınlatıcı bilgiler vereceklerinden eminim. Ben onların alanlarına girmemeye çalışacağım. Ee, benim burada yapmak istediğim zaman sınırı içinde kalmak koşuluyla bir iktisadi analiz yöntemini, bir çözümleme yöntemini genç iktisatçı arkadaşlarımın dikkatine sunmak olacak. Girti çıktı çözümlemesi ya da input output analizi deniyor. Bu çözümleme, bu analiz yöntemi bir ekonomideki üretim kesimlerini sektör de diyebiliriz isterseniz bunlara arasındaki ilişkileri hesaba katan bir çözümleme yöntemi. İki Nobel İktisat Ödülü alan kişi bu alanda Nobel Ödülü almışlardır. 1973 yılında Leon ABD'nin ilk yerine çıktı tablolarını hazırlamıştır ve Ondan sonraki devam eden çalışmalar nedeniyle bu ödülü almıştır. 1984 yılında da Richard Stone sosyal hesaplar maddesi çalışmalarıyla çözümlemesinin daha genişletilmiş bir biçimidir. Bununla Nobel ödülü almışlardır. Bugün genç arkadaşlarıma önereceğim iki, biri İngilizce, biri Türkçe olmak üzere iki kitaptan söz edeyim. Bu Miller ve Blair, bu konunun en öğrenci ağzıyla söyleyeyim, baba kitabıdır. Ee, i̇lk baskısını 80'lerde yapmıştır. Uzun bir aradan sonra çok talep olduğu için yeniden ikinci bir baskı yapmaya razı oldular yazarlar. Öteki kitapta Türkiye'de bu konuda e, ilk olmasa da en kapsamlı yazılmış Türkçe bir giriş çıktı modellerine giriş kitabıdır. Osman Aydoğuş arkadaşımızın o da güç baskı yapmıştır bugüne kadar. Genç arkadaşlarımızın dikkatine sunmak için koydum. Şimdi bu analiz gördüğünüz gibi birçok değişik konuda değişik ülkelerde uygulana gelmekte. Bunların hepsini tek tek sayacak değilim vakitlerle nedeniyle. Sadece iki sayfaya özetledim bunları. Aslında bu döküp birkaç yıl önce yapılmıştır. Son birkaç yılda bunlara birçok yenilerinin eklenmiş olacağını da düşünebilirsiniz. Sayfayı şöyle biraz dönüşümlü gösterirsem ne gibi konularda hangi ülkelerde nasıl çalışmalar yapıldığını hakkında bir fikir sahibi olabilir genç arkadaşlar diye düşünüyorum. Pardon Bir örnek üzerinde de ne gibi şeyler yapılabileceğini anlatmak isterim. Bugünün konusuna da uygun olarak istihdamsız büyüme konusunda yapılan düzki çalışmadan kısaca söz etmek istiyorum. Şimdi hepinizin bildiği gibi, satçı olan herkesin bildiği gibi toplam üretim ara mal üretimi ve nihai mal üretiminden oluşuyor. Yine herkesin bildiği gibi bizim büyüme dediğimiz olay işte %4 büyüklük geçen yıl nihai mal üretimindeki büyüme buradaki üretimin artışı büyümeyi oluşturuyor. Bu ara mallarını ve nihai malları yerli üretim ve yurt dışından ithal olarak iki gruba ayırabiliriz. Hem ara malını hem nihai malları. Bunlardan ilk satır yerli ara ve yerli üretim, nihai mal üretimi toplam yerli üretimi gösteriyor. İstihdam bu alanda oluşuyor. Yani yerli üretimin yapılmasında çalışan kimseler istihdam sayısımızı oluşturuyor bizi. Burada çok basit bir denklem olmasına rağmen bu. nihai mal üretiminin büyümeyi sağlıyor olması yerli üretimin istihdamı sağlıyor olması istihdamsız büyüme konusunda bize bir anahtar bir ipucu sunabilir. Şöyle bir çalışma yaptık biz. Gülay Günlükşen ve Zeynep Yılmaz'la birlikte Türkiye'nin girdi çıktı tablolarını kullanarak mevcut durumdaki büyümenin ne kadar istihdam yarattığını bir yılda görebiliyoruz. Bunu hesapladık. Ondan sonra şöyle bir e, basit bir deney yaptık. Türkiye'nin çeşitli sektörlerinin yurt dışındaki çeşitli sektörlerden ithal ettiği aramalılarını %1 oranında arttırıp o kadar miktarı yerli aramalından düştük. Yani toplam üretimde bir değişiklik yapmadan sadece aramalı kullanımını yurt içinden azaltarak yurt dışına yurt %1 yaratılacak olan istihdam o büyümeyle yaratılmış olan istihdam %2 oranında düşüyor. Bunu %5 ile ve onla da denedik. iki katı civarında bir istihdam düşüşü oluyor. Yerli aramalı kullanmak yerine ithal aramalına yönelmek, bu kaymanın yüzdesinin iki katı kadar bir daha az tam yaratma eğiliminde. Bir başka çalışmamızda yine Gülay Gündüşen Esen ve Kay Tolga Kaya ile yaptığımız bir çalışma bu. İnşaat kesimine ele aldık. Çok konuşulan bir kesim. İnşaat Ya Resulallah diye başlayan bir tartışmayla. Burada bir yapısal yol çözümlemesi, yine girdi çıktı tekniklerinin bir uzantısı, yeni geliştirilmiş, 2000'li yıllarda geliştirilmiş bir teknik. Burada inşaat kesiminin nihayet talebi 51 bir birim arttığında, bunun ekonominin diğer kesimlerinde ne kadar istihdam yaratacağı, üstelik de bunu hangi kesimler aracılığıyla giderek inşaat kesimi, şu solda gördüğünüz en büyük koyu renk siyah kesim buradan doğan nihai talep artışı ekonominin diğer kesimlerinde bu oklar aracılığıyla istihdam yaratıyor. Önce üretim yaratıyor tabii o üretim nedeniyle istihdam yaratıyor. Şimdi soldaki çizim 2002 yılına ait. Sağdaki çizim 2009 yılına ait. Burada maalesef 2009 yılı için Girdi çıktı tablosu hazırlamadığından 2002 ve 2009 yıllarını karşılaştıracağımız bu anda dolayı dünya input tablolarını hazırlayan Hollanda'daki bir merkezin verilerini kullandık. Türkiye verilerini. Bu arada bütün OECD ülkeleri için veriler var. Bu gördüğünüz 2002 ve 2009 karşılaştırmasını çizdik. Gördüğünüz gibi 2002'den 2009'a inşaatın yarattığı istihdam uyarma etkisi düşüyor. Arada 7 yıl var. Unutmayın ki Türkiye istihdamı genel olarak 2002'den 2007'ye 2009'a düşmüştür. 2009'dan sonra yeniden istihdam bir miktar arttı Türkiye'de. Şu ok, okların hangi sektörlere uğrayıp hangi sektörler aracılığıyla diğer tarafa gittiği de o yapısal yol aracının yarattığı ek bilgilerdir. Aynı e, yöntemi bu defa istihdam yerine Aramalı İthalatı uyguladığımızda 2002-2009 karşılaştırmasında gördüğünüz gibi Aramalı ithalatı etkileri artmıştır. İstihdama baktığımızda sol taraftaki 2002 yılındaki bazı okların 2009 yılında artık ortadan olmadığına, bazılarının ortadan kalktığına şahit oluyoruz. Artık oralarda pek bir istihdam yaratmadığını görüyoruz. Ama bu para malı ithalatında böyle bir azalma yok. Tam tersine artışlar var. Son bir tane daha çalışmadan söz edeyim. Bu da yine bizim bölümden iki arkadaşımızın yaptığı bir şey. Benim dahlim yok bunda. Tolga Kaya ve Umut Gündüz'ün yaptığı bir çalışma. Bunu bölgesel düzeyde uygulamaya çalıştılar. 9 sektör kullandılar ve 12 bölge kullandılar. Buralardaki her bir kesimin Nihayet Alebi'ndeki bir birim artış olduğunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hangi kesimlerde ne kadar istihdam uyardığını hesaplamaya çalıştılar. Bu düzenledikleri çizim biraz karışık gibi görünse de sol tarafta bölgeleri görüyorsunuz satır başlarında. Sütun başlarında da kesimler var. Bu çizimlerin her birinde de o kesimin o bölgede en çok istihdam yarattığı 3 sektör var. Ayrıntılı olarak incelendiğinde buradan da yine önemli sonuçlar çıkarılabilir. Çok kısaca özetlemek gerekirse sadece tek başına bir sektörü ele alıp onun dinamini incelemek tabii ki önemli. Tabii ki oradan bir sürü şey öğrenebiliriz. Ama ekonominin genel dengesi içinde bu sektörler arasındaki ilişkileri dikkate alarak bunu yapmak bize çok daha fazla ipuçları verebilir. Hepinize çok teşekkür ederim. Değerli konuklar, Büyüme ve sektörel dinamikler adını taşıyan oturumumuzu yönetecek olan Profesör Doktor Mustafa Aydın Aysan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1957 yılında mezun oldu. Aynı fakültede 62 yılında işletme doktoru, 68'de doçent, 74'te profesör oldu. 1968'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin kuruluşunda görev aldı. 1970'ten başlayarak üniversitedeki akademik çalışmaları yanında İktisadi devlet teşekkülleri, bankalar ve özel kuruluşlarda danışmanlıklar ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 1981'de e, Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığı ve 1982-83 döneminde Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulundu. 1984'te İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine geri dönen Aysan, 2000 yılında emekli oldu. Buyurun Sayın Hocam. sevgili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. <gülüyor> 38. İktisat haftasında sizlerle bu buluşmayı yapmak benim için önemli bir onur ve sevinç kaynağı. Onun için bu konuda çok vaktinizi almadan birkaç söz söylemek istiyorum. İktisayar Fakültesi Türk toplumuna önemli katkılarda bulunuyor ve önümüzdeki dönemde de çok önemli katkılarda bulunacak zannediyorum ve ondan müessese olarak ve ona yardımcı olarak bütün mezunlarımızdan öğrencilerimizden öğretmenlerimizden ...bu önemli görevi yerine getirmek için çok bir önemli meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu sanıyorum. Bu meydan okumaya cevap vereceğimizi biliyorum. Onun için de bu toplantıyı düzenleyen insanlarımıza ve emek veren bütün herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz geçmiş dönemde aramızdan ayrılanlar oldu. Onların da rahmetle anıyorum. Bu duygulu günümde bunları söylememe izin verin istiyorum. Vaktimiz çok dar. Onun için fazla bir şey söylemiyorum. Ama hepsini hepinizi saygıyla selamladıktan sonra konuşmacıları buraya davet etmek istiyorum. Konuşmacılarımız Sayın Hakan Ateş, Denizcilik Bankası Genel Müdürü, Nazım Özdemir, Sayın Nazım Özdemir, buyurunuz efendim, sevgili Faik Öztrak, buyurunuz ve Profesör Güven Sanık. Hoş geldiniz. Konuklarımızı davet ettikten sonra hemen onlara söz vermek istiyorum. Sevgili yöneticilerimizden izin aldım. Özgeçmişleri okuyarak Vaktinizi almak istemiyorum çünkü bazı konuşmacılarımız benden izin istediler, erken gitmek istiyorlar. Onun için onlara hemen söz vermek istiyorum. Özgeçmişleri okumayı da gerekli görmüyorum. Kürsüde oturanlarımız bizim ümlü insanlarımızdır. Hepsini tanıyorsunuz, hepsini saygıyla selamlıyor ve alkışlıyoruz. İlk sözeye izin verirseniz profesör sata vereceğim. çünkü benden izin istedi erken ben gideceğim ben de. Evet. Evet. <gülüyor> <Buyur> evet. efendim. <gülüyor> bir uzun prezentasyonum vardı. Sesim geliyor mu? Onu Biraz daha öyle mi peki? Biraz daha yaklaşıyorum. Onu yapmaktan vazgeçip bence hızlı bir şekilde ne düşündüğümü anlatayım bu konu çerçevesinde. Aslında güzel resimlerim var. Onu inşallah artık dergiye bırakalım. Kalan grafikleri ve diğer konuları ayrıntıları oraya bırakalım. Ben sayın dekan biraz önce konuşmasına başlarken dedi ki 2013 yılının başında şöyleydik dedi. Ben dünyanın Giderek daha fazla sürprizlerle olmaya başladığını düşünüyorum. Ya ben yaşlandım ya da dünyada bir değişiklik var öyle gibi geliyor. sürekli 2013 yılının başında hakikaten hatta 2012 yılının sonunda aslında çok daha farklı bir iktisari şat bekliyorduk. Herkes öyle düşünüyordu. Dünyanın her tarafında öyle düşünülüyordu. Sonra Bernanke Mahis ayında o konuşmayı yaptı. Biz artık eskisi gibi davranmayacağız Amerikan Merkez Bankası olarak dedi. İşte o günden beri yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde değil mi? Hindistan'ın Merkez Bankası Başkanı e, Amerikan Merkez Bankası'nı ve Amerikalıları suçladı. G20'nin içerisinde daha iyi koordine, koordine olmalıydık. Bu kararları tek başınıza vermeyin dedi sonuçta. Dolayısıyla e, dünya eskiden alıştığımız gibi işlemiyor. Biz bu arada bu Dünyanın 1980 yılından başlayan süreçle beraber, dünyanın ayrılmaz bir parçası haline geldik. Bizim büyüme trendimize yaptıklarımıza bakarsanız, önce Turgut Bey'in fiyat reformları vardı 1980'de. Ondan sonra işte sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi geldi. En son 2001'de kuru serbest bıraktık, dalgalı serbest kura geçtik. Dolayısıyla dünya ile birlikte salınan bir ekonomimiz var artık. Şimdi ekonominiz dünya ile birlikte salınmaya başladığında, dünya da böyle sürprizlerle dolu hale geldiğinde sizin biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Şöyle diyeyim, küreselleşme sürecinin bu uluslararası iktisadi entegrasyonun ayrılmaz bir parçasıysanız, o zaman yerel hedefler etrafında, politik hedefler etrafında ekonomiyi yönetirken çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim vaziyetimiz şu anda Türkiye'de çektiğimiz sıkıntı aslında Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi hani kazan doğurmuştu buraya doğru paralar geliyordu Amerikalılar sayesinde sonra kazan öldü biz kazan doğurmuşken bence çok fazla şeyi açtık kendimize çok fazla güvendik bunun yarının ne olacağını düşünmedik birdenbire Türkiye'nin baktığınızda bütün göstereceğim grafikler onlarla ilgiliydi. Bir büyüme başına çok fazla cari işlemler açığı vererek yolumuza devam ettik. Bugünlerin geleceğini bence hesap edip daha dikkatli gitmemiz gerekiyordu. Gitmedik. Yani herhalde bu ortama yeterince uyum sağlamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Öyle bakınca ben şey diye düşünüyorum. Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi önümüzdeki dönem için. Makro iktisadi takımının bence daha kendini, kendi kendini daha iyi kontrol edebilir durumda olması gerekiyor. Herhangi bir durumda hani ne oldum demeli, ne olacağım demeli diye bu ortamda bence düşünüyor olmak gerekiyor. Ben ona çok dikkat etmediğimizi düşünüyorum geçmiş dönemden bugüne gelen etkiye baktığımda. Bu ilk etki gördüğüm temel şey. İkincisi yine anlatacağım grafiklerinin bir bölümü onlarla alakalıydı. Şeyi bıraktığınızda, dünyanın parçası olarak salınmaya başladığınızda, siz eğer sağlıklı bir sanayi politikası tasarlamıyorsanız dünyayla uyumlu kendi ülkenizde ne yapılacağına dair, o zaman dünyanın diğer tarafındakiler sizin ülkenizi de bir takım değer zincirlerini kendi kendilerine örgütlemeye başlıyorlar. Bizim şeylerimize bakın şimdi, hızlı büyüyen sektörlerimizin hepsine bakın. Hepsi... İthalat gereksinmeleri, ithal girdi gereksinmeleri son derece yüksek olan sektörlerimiz son derece tempolu bir şekilde büyüyor. Bence oradan belendirilir problemimiz var. Dolayısıyla biz bu cari işlemler açığı ortamını hem şeyden, makrodan gelen tasarruflardan kaynaklanan bir temel oluşturuyoruz. Aynı zamanda bütün üretim sistemimiz aslında ithal girdi kullanımına dayalı, dışarıdan buraya doğru tasarlanmış olan değer zincirlerinin parçası olarak aslında davranıyoruz. Dolayısıyla hani bu şeye baktığımda ben e, uluslararası ekonomik entegrasyon sürecinde, küreselleşme sürecinde yaptıklarımıza biraz böyle bu kadar yıl sonra bu kadar hazırlıksız olmamalıydı. E, küreselleşme sürecinin içerisinde davranırken sanki hazırlıksızmış gibi davranıyoruz. Benim en azından e, şeyde temel edindiğim e, izlenim e, esas itibariyle o. Üçüncü nokta Yine gördüğünüz, bütün illere baktığımızda 1980'li yıllar, Dukut Bey ile başlayan süreçte sanayinin Anadolu'ya yayılma yılları. Şimdi Anadolu'ya sanayinin yayıldığı yerlere bakın. Yani şey, Tüyken son kat, şeylere katma değer, katma değer, katma değer tutarlarını yayınladı. Verimlilik artışlarının nereden kaynaklandığını artık ölçebilmek mümkün. Benim gördüğüm şu. Anadolu'nun yeni sanayileşen merkezlerinde, Antep dahil, hızlı verimlilik artışları olmuyor bu, bu aslında orta vadede hepimiz açısından kötü, şöyle kötü, Hani bu bir olumlu bir şeyse sanayinin Anadolu'ya yayılması, oraların değişmeye başlaması bence olumlu üzerinde durduğumuz faktörlerden bir tanesiydi. Baktığımızda ama bunun nasıl sürdürülebileceğine ilişkin bir stratejimiz de yokmuş gibi gözüküyor baktığınızda neyi görüyorsunuz ee, şey bu tür illerde araçta e, Antep'te giderek daha fazla servis sektöründe bir takım gelişmeler var negatif oluyor yani şey katma değerdeki artış oranları Antep'te yine sanayinin kendi içindeki e, yapılanmadan kaynaklanan değer, değer artışları katma değer artışları pozitif ama bütün olarak baktığınızda, Anadolu'da sanayileşmenin geleceği açısından bence endişe etmemiz gerekiyor. Halbuki bu 1980'den sonra gelmiş olumlu faktörlerden bir tanesiydi. Şehli birleşerek, Gümrük Birliği Anlaşması ile birleşerek aslında Türkiye'ye gelmiş olumlu faktörlerden bir tanesiydi. Türkiye ekonomisini değiştiren. Ben şimdi onun da pozitif yönde işlemediğini düşünüyorum baktığım zaman. Dolayısıyla bence öyle bir hani yol ayrımına gelmiş gibi gözüküyor bugün geldiğimiz noktada. Bir kere bu dünya ekonomisiyle birlikte salınmanın ne olduğunu, bu süreci nasıl yönetmemiz gerektiğini daha iyi öğrenmemiz gerekiyor. Benim beş tane alanım var. Hani önümüzdeki dönem ne yapmak lazım deyince herkese aynı beş şeyi anlatıyorum. Bu dediklerimle alakalı. Bir tanesi işte bu makro iktisadi yönetim takımını bence sağlam bir şekilde oluşturup günlük Siyasi hedeflerin arkasında değil, daha uzun vadeli hedeflerin arkasında aslında Türkiye'nin koşmaya başlaması gerekiyor. Eğer biz 2010'da referandum yapmış olmasaydık, sonra seçime gitmiş olmasaydık bence, bu kadar kontrolsüz bir şekilde şeyi açılmazdık. Daha kontrolü gidebilirdik. Ama öyle yaptık. Dolayısıyla bunu kontrol edecek. Sistemin içerisinde aslında bir mekanizmanın bir şekilde inşa edilmiş olması gerekiyor. Ondan sonra da benim... Sanayi açısından da önemli gördüğüm dört tane önemli faktör var. Bir tanesi eğitim sistemi. Hala eğitim sisteminde altı buçuk yıldayız. Altı buçuk yıla 1990'larda geldik zaten ortalama eğitim süresine. Üzerine hiçbir şey ekleyemedik Türkiye'de yaşayanların ortalama eğitimine. Dolayısıyla bence birinci öncelik eğitim sisteminde daha iyi bireyler, daha yaratıcı gençleri nasıl oluşturabiliriz onu düşünmemiz lazım. İkincisi bence vergi sistemimiz. Ben bu mevcut vergi sisteminin bir başka faktörle, bu makroekonomik yönetimden kaynaklanan bir faktörle, bu inşaat işini beslediğini düşünüyorum. Vergi sisteminin tasarım biçimi sonuçta. Çünkü dünya ile birlikte salınırken dikkat etmiyorsanız ekonomi sürekli olarak birkaç yılda bir duraklıyor. Bakın Türkiye'nin geçmişine sürekli duraklıyoruz biz. Duraklıyor olmamızın nedeni işte o küresel olup bitenlerle yerel hedefleri, yerel iktisadi hedefleri iyi bir araya getiremememizden kaynaklı. Bu biz ilk kez yapmıyoruz, bu, hani bu son dönem ilk kez olmadı, bunu biz hep yapıyoruz. Dolayısıyla böyle böyle bir ülkede hiç kimse, hiçbir sanayicinin 30 yıllık ufku olan e, inovasyona dayalı, yüksek teknolojiye değerli yatırım yapması bekleyemez. Yani sonuçları 30 yılda, 20 yılda alınacak bir yatırımı Türkiye'de hiç kimse yapamaz hiç kimse yapamaz. Eğer böyle devlet ben sana destek veriyorum hiç merak etme demiyorsa kimse kendi başına yapamaz. Ne yapabilir? 3-4 yılda madem saykıllar öyle gidiyor Türkiye'de. 3-4 yılda paranızı geriye alabileceğiniz iş neyse onu yaparsınız sonuçta. Dolayısıyla Türkiye'de inşaatın bu kadar bence önemli olması hem bu göçlerle alakalı aynı zamanda da paranızı 3-4 yılda geri alabileceğiniz önemli bir alan sonuçta baktığınızda. Çünkü bu resmin içine evde vergi sistemini yerleştirin. Yani bu alanı vergilemediğimizi düşünürseniz, kentsel rantları özellikle vergilemediğimizi düşünürseniz bence o zaman o alanı zaten e, serbest bırakıyoruz. Ben Cedet Yılmaz'ın herhalde bu hafta sonu iki gün önce Hürriyet'te güzel bir açıklaması vardı. Şimdi ben Umut'la bekliyorum. Bir ilk tasarıyı gördüm. Çok sevmedim ama en azından Ankara'da bir çalışma var. Bu vergi sisteminin içerisine e, kentsel rantları dahil etmek için bir e, çalışma var. Üçüncü husus yargı sistemi. Yani yargı sisteminin sağlıklı işlemediği bir ülkede Yatırımların sürdürülebilmesi zaten mümkün değil. Son tartışmalar çerçevesinde de değerlendirirseniz, o konuda eğer biz sağlıklı adımları atmazsak, o yeni başlangıcı bana yapamazmışız gibi geliyor. Benim beşinci önemli gördüğüm konu ise kentleşme politikaları. Biz Türkiye'de bugüne kadar, iktisatçılar olarak aslında, kentleşmenin bir iktisat politikası aracı olabileceğini hiç düşünmedik. Bence onu daha çok bizim mimarlıktaydı, bizim OTTÜ'de. ...şehir bölge plancılarına bıraktık. Ben hata yaptığımızı düşünüyorum şimdi baktığınızda. Bence... ...kentleşme politikası... ...hem bu demin anlattığım gibi... ...kentsel rantlar açısından önemli bir iktisat politikası aracı... ...aynı zamanda da... ...kentlere daha nitelikli, daha iyi eğitilmiş... ...bireyleri çekebilmek açısından bence. O hani kentin... Ee, İş yapabilme kapasitesini bence geliştirebilmek açısından son derece önemli, daha yaşanılabilir <gülüyor> kentlerin oluşması. Ben Türkiye'de artık hani eskiden şeydi, bu köyden kent, kente göç 1970'lerdeki halde değiliz bence artık. Artık daha fazla hani eskiden şeydi, e, kentlere köylüler geldi gibi bakılırdı. Şimdi bence artık kentte kentliler yaşıyor, giderek daha fazla kentte yaşamak istiyorlar zaten. Ben bu ortamda özellikle bu Anadolu'yla ilgili dediğimi bu çerçevede altını çizerek söyleyeyim. Eğer Anadolu'nun Anadolu, Anadolu şehirlerinin orta vadede e, bu kentsel altyapısını güçlendirmezse Türkiye bence, o zaman hakikaten Anadolu'da sanayiye ile güle, güle dememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir geleceğinde olmadığını düşünüyorum bak Bunu da bırakabilir Belki sonra sohbet çıkarız. <Gülüyor> Teşekkür ederiz efendim. Kalabilse sonuna kadar çok tartışılacak şeyler söyledi. Ama sonraya bırakıyorum onu. Şimdi Faik Bey de erken gidecek. Beni gidelim. Faik Bey'i gidelim. Faik Bey de biraz erken izninizi alacak. Onun için de hemen ona geçiyorum. Faik Bey buyururuz efendim. Artık siz bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum hocam. Tabii ben <gülüyor> biraz siyasetçi olduğum için uzatabilirim. <gülüyor> Siz beni sınırlayın. Ee, tabii sözlerime başlarken ben e, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunları cemiyetine, burada bulunan seçkin toplulukla bir araya gelmeme imkan tanıdığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve tabii bu toplantı sayın Profesör Doktor Esfender Korkmaza e, ithaf edilmiş, armağan edilmiş. Ben kendisiyle birlikte 23. dönemde parlamentoda beraber çalışma ayrıcalığını yaşadım. Onun için ona ithaf edilen, ona armağan edilen bir e, oturumda konuşmacı olarak bulunmak ayrıca benim için büyük bir zevk. Bunun içinde yine cemiyete teşekkür ediyorum. E, i̇zin verirseniz e, ben de kısa kısa görüşlerimi anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var. Türkiye son 10 yılda, son 11 yılda büyüme konusunda çok büyük başarılara imza attı. Yani burada da e, bunlar söylendi. Ama bu gerçekten öyle. Mi? Gerçekten büyüme konusunda mesela çok büyük başarılara imza attık mı, atmadık mı? Peki atmadıysak bu sıkıntıların arkasında ne var? Ben biraz bunların üzerinde izin verirseniz durmak istiyorum. Şimdi eee Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar Türkiye'de 57 tane hükümet iş başına gelmiş. Bu 57 hükümet döneminde kaydedilen hükümetler dönemini ayırıyorum ki yani şeyi görelim, siyaseten olmaktan daha çok bir süreci görmek bakımından ortalama büyüme hızı yüzde 4.5. Çok partili yaşama geçmişiz 1946. 1946'dan 2002 yılına kadar da baktığımızda Türkiye'de ortalama büyüme hızı yüzde 5.1. Yalnızca Türkiye'nin potansiyel büyümesi bu kadar uzun bir dönemde baktığımızda yaklaşık 4.5 civarında gibi gözüküyor. Ama tabii yakın sayabilmek için bizim Avrupa Birliği ekonomilerine bizim buçuk civarında büyümeyi yakalamamız lazım. Dolayısıyla büyüme potansiyelimizde yukarıya doğru çekmemiz gerekiyor. 2002 ile 2013 arasında 11 yıllık dönemde Türk ekonomisinin büyüme hızı yüzde 4.9. Yani %5,1'in altında, o çok partili dönemde gerçekleştirilen ortalama büyüme hızının altında. Yine bir başka dikkati çeken husus, bu son 11 yılda büyüme de istikrarlı bir seyir izlemiyor. 2003-2007 arasında yani 58 ve 59. hükümetler döneminde Türkiye'de ortalama büyüme hızı %6,9. Yani krizi yaşamışsınız, krizden sonra işte güvenilir bir program var elimizde. Küresel ekonomide de müthiş bir değişim oluyor ve gerçekleştirdiğiniz büyüme yüzde altı virgül dokuz. 2008-2011 arasında yani 63, 60. hükümet döneminde birdenbire büyüme hızı yüzde üç virgül üçe düşüyor. Ortalama büyüme hızı altı virgül küsurdan yüzde üç virgül üçe iniyor. 2012-2013 yani içinde bulunduğumuz 61. hükümet döneminde de büyüme hızı yüzde üç virgül bire iniyor. Demek ki aşağı doğru giden bir trend var. Yine birçok e, uluslararası kuruluşun, Dünya Bankası'nın tahminleri çerçevesinde 2014'te büyümenin yüzde iki buçuk olacağını dikkate alırsak da yüzde üçün evet. altında bir büyümeyle e, 2012-2014 dönemini bitirmiş oluyoruz. Aslında bu 2,9 yani 2,9 hani çok şikayet ediyoruz ya 96-2002 çok koalisyonlarla yönetilen bir dönem. 2002,9 o dönemin ortalamasına eşit. Eee Yani <gülüyor> buna karşılık biraz önce e, Güven Hoca altını çizdi. Eee 96-2002 arasında 2,9 büyüme var ama cari açıkta yüzde birin altında gayri safi içi hasıla oran olarak. Buna karşın Aynı oran 2003-2007 6,9 büyümeye yaptığımız dönemde birdenbire cari açığın gayri safi yurt içi hasılayı oranı %4,5'a çıkıyor. Daha ilginci 2008-2011 arasında, cari açığın, e, e arasında cari açığın gayri safi yurt içi hasılayı oranı %5,8'e çıkıyor. 2012-2013 arasında da cari açın gayri safi yurt içi yüzde oranı %7'ye çıkıyor. Yani çok daha düşük büyüme oranlarını çok daha yüksek cari açıklarla çok daha yüksek dış tasarruflarla gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Ondan sonra da şikayet ediyoruz. Türkiye'de 3 ve 3.4 arasında bir büyümenin üstüne çıktığımız zaman cari açık problem oluyor diye. Bu problem yeni başlayan bir problem. Geçmişte yok öyle çok fazla. Yani bir hep paradigmalar yüksek büyüme cari açığa neden oluyor böyle böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de dönüp baktığınız zaman geçmişinde çok daha düşük cari açıklarla çok daha yüksek büyüme oranlarını gerçekleştirebilmişiz. Tabii bu büyüme performansındaki bozulmayı zaman zaman bakıyorum. Ee, küresel krizlerle açıklama çabaları var. 2009'daki küresel krizde. 2009'daki kriz bizim krizimiz değil. 2009'daki kriz gelişmiş ekonomilerin krizi ve çok ilginçtir. Gelişmiş ekonomilerin krizi olması nedeniyle gelişmiş ekonomilerin izlediği para politikaları bizim gibi ülkelere dolarların yağmasına neden oldu yani bizim gibi ekonomilerde büyüme hızlandı. Böyle bir kriz. Halbuki bundan önce yaşadığımız krizler Asya krizi, Rusya krizi onlar bizim krizlerimiz. Deprem bizim ekonomimizi ciddi şekilde vurmuş. Yine 2001 ekonomik krizi de bizim krizimiz. Dolayısıyla yani dünyadan kaynaklandı bu yavaşlama falan demek de biraz zor. Eee ben açıkçası şunu söylemek istiyorum, yani hep karşılaştırırken bir yeni şey çıktı, akım çıktı, Türk ekonomisini Avrupa ekonomileriyle karşılaştırıyorlar. Türk ekonomisi lig olarak yükselen piyasa ekonomileri liginde olan bir ekonomidir. Dolayısıyla karşılaştırmalarımızı gelişen yükselen piyasa ekonomileriyle karşılaştırarak, yani bizim ligimizdeki ekonomiler ne yapmış? Ona bakarak yapmamız lazım. 82.002 82, arasında mesela Türk ekonomisi %3,8 büyürken bu ligdeki ekonomiler 3,7 büyümüş. Biz biraz daha iyi gözüküyoruz. Ama 2002-2013 döneminde Türkiye ortalama %4,9 büyürken bu dönemde bize benzeyen ekonomiler %6,4 büyümüş. De onların bayağı gerisinde kalmışız. Ha Çin faktörü diyorlar. Tamam. Çin faktörünü çıkardığımız zaman da yani Çin hariç ne büyümüş bu ekonomiler diye baktığımız zaman onlar %5,1 büyümüş dönemin tamamında. Biz %4,9 büyümüşüz. Ha. Dönemleri karşılaştırdığımız zaman başta onların üstündeyiz ama sonda onların altındayız. Ee, yine bir başka önemli kritik nokta son 5 yıldır Türkiye 10 bin dolar tuzağına düşmüş gibi gözüküyor. Yani 10 bin e, 444 dolar olan 2008'deki kişi başına gelir. Son 5 yılda sadece 337 dolar artmış. Bir türlü buradan kurtulamıyoruz. E, 2014'de kişi başına milli gelir. 10 bin dolar bandını yine aşamayacak. Yani <gülüyor> satın alma gücü paritesiyle düzeltilmiş Kişi başına milli gelir artışında, 1980 ile 2002 arasında, yüz gelişen yükselen ekonomi içinde, 32. sırada artış bakımından Türkiye, 2002-2013 arasında nüfusumuzun azalmasına rağmen, kişi başına gelir artışı itibariyle, artış hızı itibariyle, 30. sıradayız. Yani öyle çok büyük bir yukarı doğru çıkışımız da yok. Peki, bunlar geçmiş dönemdeki performansımız. Bu mevcut politikalar aynen sürerse gelecekte ne olacak? OECD bir çalışma hazırlamış. Diyor ki bir buçuk yıl kadar önce yapmış olduğu bu çalışmada mevcut politikaların değişmemesi halinde Türk ekonomisinin Amerikan ekonomisine yakınsaması 2030'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalama gelirinin kişi başına gelirinin %45'ine 2060'da da %49'una çıkabilecek gibi gözüküyor. Türkiye 2030'da dünyanın en büyük 12. ekonomisi olacak. 2060'da da hemen hemen bu sırada kalacak. Orada durup kalıyor. Yani baktığımız zaman bir şeyler bir şeyler yapmak durumunda olduğumuz açıkça ortaya çıkıyor. Bir kere Türkiye'nin en önemli üstünlüğü demografik fırsat penceresi değil mi? Yani genç nüfusa sahip diyoruz ama biz nüfusun ancak %34'üne çalışma hayatında yer bulabiliyor. Çalışma yaşındaki nüfusunu. Oysa bize benzeyen ekonomilerde bu çok daha yüksek. Yani hem istihdamı arttırmamız gerekiyor. Yatırımlara baktığımız zaman da bize benzeyen ekonomilerle karşılaştırdığınızda bizdeki yatırımlar da e, son derece onlara göre e, düşük. Yani e, yine ihracatımıza baktığımız zaman Türkiye'nin sadece orta gelir tuzağında değil aynı zamanda orta teknoloji tuzağına da düştüğünü görüyoruz. 2002'de ihracatımızın yüzde 6.2'si ve üretimimizin yüzde 5.7'si yüksek teknoloji yoğunluğa sahipken 2013'te bu yüzde 3.7'ye ihracatta geriliyor. yüzde 3 kucağa da e, üretimde girmiyor. Yani teknolojimizi de yukarı doğru götüremiyoruz. E, yatırımlara da baktığımız zaman yatırımların milli gelir içindeki payı Türkiye'de yüzde 20 civarında. Buna karşılık e, Hindistan'da bu oran %36, Güney Kore'de %29. Endonezya'da %32. Yani bizden çok daha yukarı noktalarda yatırım oranları da var. Biraz önce burada altı çizildi. Türkiye'de çok ilginç şekilde büyümenin sektörel dağılımına baktığımız zaman da sanayide ciddi şekilde gerilediğimizi örneğin 2000'li 1990'lı yıllarda McKinsey'nin yaptığı bir çalışma diyor dünyanın ilk 15 sanayi üretimi yapan ekonomisi arasındaki Türkiye 2010 yılına geldiğimizde bu ligden düşmüş gözüküyor. Artık sanayi üretiminde dünyayla kıyasladığı zaman buralarda yokuz. 2007'den sonra biraz önce büyümenin düştüğünü söylemiştim. 2007'den sonra toplam faktör verimliliğinde de çok ciddi bir azalmayla karşı karşıyayız. Peki Peki Türkiye'nin sorun ne Özetlediğimiz zaman şunu görüyoruz, Türkiye üretim faktörlerini üretim sürecinde yeterli etkinlikte kullanamıyor bu mevcut politikalarla. Bunların daha etkin kullanılmasını sağlayacak yapı ve koşulları mutlaka oluşturmak zorundayız. Yine bir başka şey, Esfender Hocam burada konuşurken altını çizmişti. Yeni ekonomi yazının bu çok önemli bir biçimde ortaya çıkıyor. E, ekonominin içinde yer aldığı toplumsal ve siyasal ortama da artık biraz daha fazla e, odaklanmak durumundayız. Legatum Enstitüsü'nün hazırladığı Refah Endeksi bize dünyanın en zengin 30 ülkesinden 27'sinin demokrasiyle yönetildiğini gösteriyor. Ancak dünyanın en yoksul 30 ülkesine dönüp baktığımız zaman bu oran tam tersine dönüyor. Dolayısıyla bu çerçevede özellikle son yıllarda temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına engellemeye, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrımını yok etmeye çalışan keyfi uygulamalara karşı toplumsal muhalefeti göstermek zorundayız. Türk ekonomisine dönüp baktığınız zaman nasıl bir demokrasi var diye, uluslararası standartlarda Türk ekonomisi hibrit demokrasi olarak tanımlanıyor. Gelişmiş bir demokrasi değiliz. Ama son dönemdeki uygulamalar bunun hibrit demokrasiden daha aşağı kategorilere doğru e, gitme ihtimalinin olduğunu açıkça koyuyor. Ülke'de <gülüyor> siyasi ve iktisadi gücün eşitsiz dağılmasını engellemek için kurumsal kapasitemizi tahkim edecek, karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttıracak dönüşümleri yapmaya ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Dünyanın her yerinde devletler ekonomiye şu veya bu şekilde müdahale ediyor. Ama bu müdahaleyi yaparken belli kurallar çerçevesinde yapıyor. Daha sonra hesap veriyor, saydamlık var. Bir hata yaptıysa da yargı önünde bunun ya aklanıyor ya da bunun kefaretini ödüyor. Ama Türkiye'ye dönüp baktığımız zaman son dönemde ee, hükümetlerin ekonominin günlük işleyişine çok fazla müdahale ettiklerini ve keyfi bir biçimde müdahale ettiklerini görüyoruz. Karar alma süreçlerine bu kadar hızlı müdahale ettiğiniz zaman ortaya kayırmacılık dediğimiz bir yapı çıkıyor. Kayırmacılık yapı, kayırmacı bir yapı içinde de en iyileri, yani 30 yıl sonra ayakta kalabilecekleri değil, Size yakın olanları seçmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da ekonomide etkinliği ciddi şekilde olumsuz yönde etkiliyor. Aslında Güven hatırlayacaktır. 2001 krizinden hemen sonra bu yapıyı değiştirmek için uğraşan ekibin içindeydik. Ve ben o dönemde artık siyasetin ekonomiye müdahalesini engelliyoruz ve bu bu bu alanda da gemileri yakıyoruz. Geriye dönüş yok dedim. Ama daha sonra 2002 yılından bugüne kadar geçen dönemde o dönemin en önemli göstergelerinden biri olan kamu ihale yasası her yıl üç defa değişti, 30 defa değişti. Bir giderek müdahalecilik arttı. Yani bu bir gösterge. E ne oluyor böyle olduğu zaman? <gülüyor> Uzun vadede potansiyeli olan yatırımları seçemiyoruz. Onun yerine iktidara yakın olan, bu genel olarak söylüyorum, projeleri ve sektörleri seçmek durumunda kalıyoruz. Şimdi buradan nasıl çıkarızın üzerinde biraz daha e, durmak istiyorum. Bence bir kere tabii üzücü ama, yeniden birinci nesil reformlarda kaybettiğimiz alanları yeniden kazanmamız lazım. Yani saydamlık, hesap verebilirlik, ekonominin günlük işleyişine müdahale etmeme, güçlü kurumlar gibi yapıları yeniden mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Kurumların bağımsızlığına saygı, hukukun üstünlüğü, bütçe disiplini bu Reform alanları içinde yer alıyor. Diğer taraftan rekabet gücünün arttırılması için ikinci nesil reformların da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Burada iki alan var. Bir tanesi iş gücü piyasası. Daha eğitimden başlayıp işverenle yani iş arayanın e, karşılaştırılmasının ne kadar çabuk olacağına, ne kadar etkin olacağına varan bir düzenlemeler silsilesini mutlaka burada, detayına çok fazla girmek istemiyorum, mutlaka burada gerçekleştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ürün piyasalarında da ciddi sorunlarımız var. Biraz önce e, sayın Sak söyledi vergi meselesi. yani Türkiye'de örneğin enerji piyasasındaki vergilere baktığınız zaman bu gerçekten rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyecek bir yapıyı sergiliyor. Ama bunların hepsinden daha önemlisi bir başka bir şeyi daha yapmamız lazım. Bu da üçüncü nesil reformlar dediğimiz Büyümeye katılımı ya da büyümenin herkesi kapsamasını sağlayacak, içeren bir büyüme yapısına doğru Türkiye'nin gitmesi lazım. Orada da biraz önce hocamız altını çizdi. E, etkili bir sosyal güvenlik sistemini kurmamız lazım. Sosyal destek sistemini kurmamız lazım. Ben bunu söylerken sadece Refah'ın eşitlikçi bir biçimde dağılması açısından değil, aynı zamanda ileriye dönük olarak da... E, bugünkü nesillerle gelecekteki nesiller arasında bir dengenin kurulması bakımından da söylüyorum. Mesela, gençlere özel bir önem verilmesi lazım. E, gençlerin e, desteklenmesi lazım ki genç nüfus ileriye dönük olarak potansiyelini e, arttırabilsin. E, paydaşların karar alma süreçlerine mutlaka dahil edilmesi lazım. Yani e, kent ekonomisinden başlayarak, kentten başlayarak makroya, en makro seviyeye kadar bir kar kararları alırken, ya ben yüzde elli oy aldım. Millet bana yüzde elli destek verdi. Dolayısıyla ben bu reformu uygularken kimseye sormam, en iyisini ben biliyorum dememeniz lazım. Yani burada bir reformu yapıyorsak, bu reformdan etkilenecek herkesi bir masanın etrafında toplayıp, nasıl bir şey yapalım, bunu konuşmamız bir ortak haklı çalıştırıp en uygun çözümleri e, bulmamız lazım diye düşünüyorum. E, dolayısıyla bu bu üç alanda gerekli önlemleri alırsak ben Türkiye'nin yeniden dünyanın ilk 10 en ekono büyük ekonomisi 2023 yılında girme rayına oturabileceğini düşünüyorum. Ama bu perspektifi kaybedersek Türkiye sürekli bırakın ilk 10 ekonomiye arasına girmesini bu korkarım 1980'lerden beri içinde bulunduğu ilk büyük 20 ekonomi liginden de nasıl sanayi liginden düştüyse düşmek durumunda kalacaktır. İzin verirseniz ben burada durayım sonra sorularda çok, çok teşekkür ederiz efendim. Ederim. Güvenmeyi izninizce istiyor. Gidebilir mi efendim? Evet, Faik bey e teşekkür ederiz. Yani tabii siyasi ilişkileri bakımından ekonomiyi inceledi ve de çok memnun oldum. Bizim mesleğin adı ekonomi, politik biliyorsunuz Faik Bey. Özür gerek yok. Evet, buyurun efendim. Nazım Bey, Efendim, e, hepinize saygılar sunuyorum ve bizi davet ettiği için e, saptırış, me, saptırış mezunları cemiyetine de teşekkür ediyorum. Şimdi bu masada <gülüyor> belki en az e, bilinen kişi benim. E, bu bakımdan hocam müsaade verirse kısa bir e, şeyimi söyleyeyim, özgeçmişimi söyleyeyim. Aynen. Ben 1976 orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik mezunuyum. Daha sonra işletmelerde finansman ve üretim üretimi konularında yüksek lisans yaparak bu eksikliğimi, anlamdaki eksikliğimi tamamlamaya çalıştım. Bir müddet Sümerbank Genel Müdürlüğü'nde görev yaptım. O arada Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora çalışmasına başlamıştım ama yine finansman alanında. Daha sonra bir tayin dolayısıyla bırakmak zorunda kaldım. Görev Askerlik görevi Milli Savunma Bakanlığı O Büyük Şubesi'nde Bilişim Subayı olarak yaptım. Daha akabinde Ülker grubuna 1980'de katıldım. 1985 yılında Ülker'in tüm IT işinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım. 1989'da da yönettiğim IT grubunu şirket haline getirip şirket ortağı ve genel müdürü oldum. Halen e, bu şirketin ürettiği eksper bilgisayarın e, %33 ortağıyım ve e, yönetim kurulu başkan vekiliyim. Üniversitenize de ayrıca teşekkür ediyorum. Üniversitenizde bizim iyi bir müşterimiz olduğu süreç içerisinde eksper bilgisayar iyi bir kullanıcısıdır İstanbul Üniversitesi. O bakımdan da ayrı bir teşekkürüm söz konusu. Efendim ben e, buraya e, müsiat genel başkan vekili olarak geldim. Ben aynı zamanda Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nde de Genel Başkan Yardımcısıyım. Bir üniversitede de Ticaret Üniversitesi'nde Mütevelli Heyetleri üyesiyim. İki e, teknoparkta da Bilim Kurulu üyesiyim. Dolayısıyla bilimle, iktisatla e, epey bir şeyimiz oldu bu süreç süre içerisinde. Şimdi e, müsiyat olarak da e, neler yapıyoruz, e, ekonomiye nasıl bakıyoruz, neler yaptık bu çalışık süreç içerisinde ona da kısaca değinmek istiyorum biliyorsunuz 1990 yılında kurulan bir e, kamu yararına bir dernek hali hazırda bu 23 yıllık süreç içerisinde e, Türkiye'de halen 73 yerde şubeleri olan 7.500 üyesi 35.000 işletmesi ve bir buçuk milyon insana istihdam sağlayan bir kurum halini gelmiş durumda e, dünyada da halen hazırda 55 farklı ülkede 143 noktada temsilcimiz bulunuyor, Temsil, e, değişik formatlarda bu temsilcilerimiz ama Brüksel'de, Washington'da, Pekin'de, Rus, e, Moskova'da ve Addis Ababa'da, Addis Ababa'da kendi bizzat ofislerimiz var, temsilcilerimiz var. Bu noktalarda özellikle üyelerimize üç e, dünyasını tanıtma noktasında, yurt dışını tanıtma noktasında önemli bir görev ifa ettiğimize inanıyoruz. Bizim arkadaşlarımız bu işe başladıklarında. Özellikle Anadolu'daki e, işletmeler, e, pasaportu bile olmayan işveren seviyesinde insanlardı. Bu arkadaşlarımız sayesinde bugün Türkiye'de dediğimiz gibi 7500 işveren, e, Türkiye'nin önemli e, işverenler haline gelmiş durumda. Ekonomi neredeyse %20'sini temsil eden duruma gelmiş durumdalar. İçimizde tabii küçük ve orta işletmeler olduğu gibi Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından da olan şeylerimiz var. E, isim vermek gerekiyorsa mesela benim bulunduğum ülkeler grubunun Sayın Başkanı Murat Ülker de bizim 94 numaralı üyemizdir. Buna benzer çok e, çelik sanayide vesairede falan da önemli üyelere sahip durumdayız. Efendim şimdi biz tabii ben e, iktisat da e, bu büyük iktisatçıların arasında değerlendirecek durumda değilim. Ama biz e, Türkiye iktisadına, Türkiye ekonomisine nasıl bir katkıda bulunuyoruz, neler yapıyoruz bunları anlatmak istiyorum. Şimdi biz e, bu çalışmalarımız yanında yani üyelerimizi eğitmek, üyelerimizi yurt dışına açmak, üyelerimizin iş verimliliğini artırmak, onun iş yapma kabiliyetlerini artırma yanında özellikle de e, makroekonomi konusunda, Türkiye ekonomisi konusunda ve dünya ekonomisi konusunda da değişik raporlar üretiyoruz. 1911 raporumuz Şöyleydi, stratejik dönüşüm için yeni bir strateji. Yani ekonominin sürdürülebilir, büyümesi için yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu biz de Fahri Hocam gibi e, belirtmiş durumdayız. Yani artık e, inovasyona dayanmayan, yüksek katma değer üretmeyen bir ekonominin sürdürülebilir olmayacağını biz de o zaman 1911 yılında yaptığımız raporla bizzat anlattık. Daha sonra e, bizzat benim e, o dönem... Ee, RGV İnovasyon Grup Başkanlığı yaptığım dönemde önemli, önemli bir çalışta yaptık. Çok büyük bir katılımla, üniversitelerin, iş, iş adamlarının katılımıyla e, çalışta yaptık ve arkasında RGV İnovasyon konusunda ciddi bir rapor yayınladık. Bu raporu değişik kesimlere üniversiteler vesaire falan takdim ettik. Şimdi buradaki e, te, temel tezimiz dediğimiz gibi e, artık Türkiye'nin elde ettiği makroekonomide ...finansal politikalar yoluyla elde ettiği başarılar... ...her ne kadar Ayık Hocam çok başarılı bulmuyorsa da... ...biz bunun başarılı olduğunu inanıyoruz. Türkiye'nin son 10 yılında geliştirdiği politikalarla... ...başarılı olduğuna inanıyoruz. Ama bunun... ...makro politikalarla ve mali disiplinle yapıldığına inanıyoruz. Yani ürün geliştirme noktasında... ...çok önemli bir katkı maalesef olmadı. Ve hatta... ...veri <gülüyor> teknoloji konusunda da gerilemenin olduğunda ...evet doğrudur kabul ediyoruz. Bu noktada e, ARGE, inovasyon ve markalaşmanın son derece önemli olduğunu bu raporumuzda da ayrıca ifade ettik. Bir başka önemli husus olarak değindiğimiz husus da stratejik bir takım sektörlerin seçilerek Türkiye'nin büyütülmesine e, önem verilmesi konusu. Tabi bir takım e, katma değer, fazla olmayan ama istihdam yaratan e, sektörlerde var mutlaka. Fakat e, rant ekonomisine dayanan sektörlerden çıkılması, katma değeri yüksek sektörlere yönelilmesi konusu bizim için son derece önemliydi. Nitekim bu noktada Kore iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Birebir aynı bizim alabileceğimiz bir örnek olmayabilir ama Kore'nin özellikle bilim tek, bilgi teknolojileri konusunda yaptığı yatırımlarla bugün dünyanın en önemli e, merkezleri haline geldiğini biliyoruz. Yani bizim de Türkiye olarak Söylemek istediğimiz o dönemlerde bilim ve teknolojiye daha fazla ağırlık vermek, ARGE payınızı mutlaka %1'lerin üstünde arttırmak ve %3'lere mutlaka gelmesini sağlamak, katma değeri yüksek olan ürünlere doğru bunu evirmeye çalışmak. Tabi burada en önemli hususlardan bir tanesi, hocalarımız da mutlaka takdir ederler, eğitim seviyemizin de mutlaka buna uygun bir altyapıya kavuşturulması. Hocalarımız belirttiler, Türkiye'deki eğitim, ortalama eğitim süreci maalesef 6,5 yıl ama gelişmiş ülkelere baktığımızda bunun 11 yılın üzerinde olduğunu görmekteyiz. Yani bizim söylemek istediğimiz ARGE inovasyona dayalı, yüksek niteliklere haiz bir ekonomiye geçişin mutlaka sağlanması. Bunun için de Türkiye'deki eğitimin, üniversite işbirliğinin mutlaka daha aktif bir şekilde sağlanması gerekiyor. Cuma akşamı bizim İsviçre'den e, iş adamları, politikacılar ve akademisyenlerden 50'ye yakın bir misafir grubumuz vardı. Onlar özellikle İsviçre'nin gelişmesinde, üniversitenin, Lozan Üniversitesi'nin ne kadar önemli bir katkı sunduğunu bizzat dinleme imkanı bulmuş olduk. Yani Türkiye'de de özellikle ben şunu görüyorum, bu teknoparklardaki bilim kurulu üyeliğim dolayısıyla çok çabalar var yeni ve inovatif ürün geliştirmeye çalışan insanlar var. Fakat bunların bir eksiği var. Bunları nasıl iş hayatına işletmeye döndürülecekleri konusunda maalesef çok fazla bir fikirler yok. Bir, ikincisi maalesef kaynak yok. Herhalde bu kaynak konusunu e, Denizbank vasıtasıyla hocam halledecektir inşallah. Dolayısıyla bizim sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşabilmemiz için mutlaka katma değeri yüksek ar inovasyona dayalı ve ama bunu da sağlayacak nitelikli bir eğitim ve insan potansiyeline ihtiyacımız olduğunu belirten bir rapor sunmuş olduk. Evet. ikinci raporumuz ise Bay Hocam'ın belirttiği tarzda e, ismi vererek söylediği orta gelir tuzağı. Orta gelir tuzağının Türkiye'de ilk defa raporlaştıran kurum müsiyahıdır. Yani orta gelir tuzağının icat eden demiyorum tabii. Orta gelir tuzağı zaten dünyada çok biliniyordu ama Türkiye'de bunu bir rapor ve gündeme sokma noktası bize nasip oldu. İyi bir şey nedir ayrı mesele ama e, bu tespit anlamında önemli bir hadise. Yani ekonomiyi idare eden insanlar tabii kendi perspektifleri açısından çok güzel şeyler yaptıklarını, çok Türkiye'de istihdamı çok artırdıklarını, ihracatı çok artırdıklarını işte 30 milyardan 150 milyara artırdık diyebiliyoruz. Evet öyle bir şey var ama bu ürünün niteliği nedir bunların? Ne kadar sürdürülebilir ve nereye gelmiştir? Türkiye'nin hak ettiği yer burası mıdır? Bunun tartışmamız gerekiyor. Yani geldiğimiz nokta evet iyi bir nokta ama bu burada kaldığımız sürece bu bir orta gelir tuzağıdır. Biz bunu 2012 yılı raporumuzda yüksek sesle seslendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a ve ekonomi yöneten tüm ee, zevahta bunları yüksek sesle hem raporlarımızda hem bizzat kendileriyle bizzat görüşerek ifade etme durumunda olduk. Yani orta gelir tuzağından biz çıkamadığımız sürece 16. ekonomi olma durumunda kalamayız. Biz ama 2023 yılı içerisinde 10. ekonomi olmak istiyorsak, işte bu yapısal reformları mutlaka gerçekleştirebilmemiz gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de mutlaka siyasal istikrarın da korunması gerekiyor. Bu da ayrı bir olay. Yani mutlaka <gülüyor> tabii katılımcı demokrasi olması lazım. Ee, daha fazla toplumun özellikle gençlerin siyasete katılması, sosyal hadiselere katılması, STK'ların işbirliğine katılması son derece önemli. Bunu önemsiyoruz. Biz de onun için sadece ekonomi alanında görüş bildirmiyoruz. Biz mesela anayasa çalışmaları sırasında 87 maddelik Anayasa çalışması yaptık. Profesör akademisyen arkadaşlarımızla beraber Büyük Millet Meclisi Başkanımıza teslim ettik. Yani bu bir anayasa taslağı olarak kendilerine sunduk. Dolayısıyla biz STK olarak hem demokrasinin gelişmesi noktasında hem ekonomi gelişmesi noktasında katkılarımızı sunmaya devam ediyoruz. Birinci Rant'a bu kadar sürdüm. Teşekkür Teşekkürler. Buyurun. Evet, hocam benim sunumum var sanırım bu taraftan var Bunu açabilir miyiz acaba? Şunun geldi. Evet. İkisat Fakültesi Mezunlar Derneği'ne daveti için teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, kıymetli hocalarımız. Ben Denizbank Finans Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş. Denizbank'ı kurucu genel müdürüyüm. 97 yılından bu yana. Şimdi konumu ben tabii ki kendi mesleğim olan bankacılıktan seçtim. 34. yılını idrak ediyorum iki de banka kurdum, Biri Garanti Bank Moskova biri de Deniz Bank. İkisi de e, sıfırdan kurulan bankalardır. Efendim sermaye dağılımın akılcı e, bir şekilde olabilmesine aracılık eden yani organize piyasalar bildiğiniz gibi bankacılık ve sermaye piyasalarıdır. Ve e, bankacılık sektörü aslında sermaye piyasalarının da tetikleyicisi düzenleyicisi konumundadır. Bu bakımdan da Ülkeler gibi, şirketler gibi bankalarında son derece kurumsal yönetişim ilkelerine uygun yönetilmesi yani şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik e, konularına, e, azınlık hisselerine değer verme konularına çok demokratikçe özen göstermesi gerekir. Ama e, nedendir bilinmez demeyeceğim. Nedeni malum çünkü iktisatın, ekonominin son derece orta yerinde yer alan kuruluşlarız. Siyasette maalesef son derece hedef haline getirilmiş de bir sektördür. Yani bugün bankalarla ilgili olumsuz bir tasarruf veya eleştiri gerçekten e, siyasetçilerimizi e, öne çıkaran e, konular e, haline gelmiştir. E, bu da tabi e, benim gibi e, sektör içinde olan birini rahatsız etmektedir. Daha ötesi de aslında toplumun da uzun vadeli çıkarlarına uygun düşmediği kanaatindeyim bu tür popülist söylemlerin. Sebebine gelince ben bankacılık sektörünü birazcık e, ne işe yarıyor, bu ekonomiye desteği var mı, varsa bunun sürdürülebilirliği nedir konusunda yoğunlaştırdım izninizle. E, o konudaki sunumuma başlayacağım. E, yalnız değiştiremiyorum bunu. Şöyle basınca değiştirmemiz lazım mı? Açık. Hı. Şurada da varmış. Hı. Tamam mı? da isterseniz. Evet. İlelim. Evet. Efendim bildiğiniz gibi e, bankacılık sektörü ekonomik büyümeye son derece paralellik arz etmektedir. Buradaki e, grafikte de görüldüğü gibi 2009'da biliyorsunuz ekonomimiz belli ölçüde 4 dün üzerinde küçüldü ve bakınız e, kredi büyümesi de nasıl ona para yerlik gösterdi. Keza bir e, yanındaki grafik ise e, bankacılığın sektörünün aktif ve gayrisal milli oranı olarak verildi. E, 2003'te 10 yıllık süre olarak bunu ele aldık. 249 milyarlık bir ekonomiymişiz. Şimdi 1 trilyon 732 milyarlık bir ekonomiyiz. Ekonomimiz bankacılığımız ekonominin yüzde 55 iken geçtiğimiz yıl yüzde 111'ine yükseldi. Dolayısıyla bu oran ekonominin tamamından yüzde 11 daha fazla bankacılığın aktif büyüklüğü. Ancak bunu dünyadaki diğer örneklerle karşılaştırdığımızda, örneğin Almanya 3 trilyon dolar civarında bir ekonomidir, Bankacılığı yüzde 315'tir. Yani. 8-9 trilyon dolarlık bir bankacılık aktif büyüklüğünden. Avusturya'da ona kezayı 384. Fransa'da %340. Hollanda 472. Belki 309 gibi oranlar. Demin Faik Bey'in söylediğini duydum. Gelişmekte olan ülkeler liginde de maalesef biz buralarda hayri gerideyiz. Ekonominin bankacılık büyüklüğüyle kıyaslamasında. Bankacılık ne kadar büyürse ekonomi o kadar sıhhatli, sürdürülebilir büyümeyi o kadar süreli bir destek sunabilmektedir. Bir sonrakinde de gördüğünüz gibi aktifte kamunun ağırlığı aslında geçtiğimiz 10 yılda azalmıştır. Özel sektörün ağırlığı artmıştır. Yani biz kazino, gazino bankacılığından yani kumarbaz bankacılığından e, utility banking yani ihtiyaç bankacılığına geçmiş bir sektörüz Türkiye'de büyük ölçüde e, son krizde bunun e, açık delili oldu. Şöyle ki aktif dağılımında bakınız 2003'te yüzde 43'ü devlet tahvili hazine bonosuydu. 249 milyarlık bir e, büyüklüğü varken e, aktifin e, ve yüzde 27'si yalnızca krediydi daha sonra ve likit değerlerde 31'de yüzde otuz 2013'e bakalım. 1.7 trilyon TL'nin üzerinde bir bankacılık büyüklüğümüz var. Yüzde on yediye düşmüş hazine bonusu devlet tahmili oranı. Yüzde çıkmış krediler yüzde ve daha iyi bir likitte yönetimiyle yüzde yirmi üçe düşmüş diğer aktifler. Bu kredilerin içine baktığımızda yani 2013'teki %60'ını kapsayan 814 milyar dolarlık bir e, yekünün e, kredilerse 2003'te e, kurumsal krediler %59 iken ve diğer Kobi ihtiyaç ve diğer perakende kredilerin toplamı %41 iken 2013'te e, 1 trilyonu aşan kredi muğmanı içerisinde bu sefer %59 olan toptan krediler %41'e, COBİ'lerin, tarım işletmelerinin dahil olduğu ve diğer kirkeci kredilerinin dahil olduğu bireysel kredilerse yüzde %59'a çıkmıştır. Krediler büyürken aktif kalitesi de korunmuştur. Karşılıklar da oldukça cömert ayrılmıştır. Tabii bankacılık az önce de söylediğim gibi son derece sıkı ile edilmiş bir düzen ve e, genel karşılık, özel karşılıklar toplamı bugün gördüğünüz gibi yüzde 144 yani toplam problemli alacağın yüzde kadar fazla e, rezervi var bankacılığın. Bunlara hem vergi ödüyoruz ve şeyden de e, yani genel karşılıkları hem de e, problemli kredilere karşılık olarak kardan da düşmüş oluyoruz. Ve e, problemli kredilerimiz 2009'da en yüksek halini seyretti. %5'in üzerine çıktı. Şimdi %2.7'lerde ama artış eylemi e, açık. Bugün sorunlu kredi diye baktığınızda Yunanistan %31. İşte Romanya 18, İrlanda %19. Bu bakımdan sıhhatli bir bankacılıktan söz edebiliyoruz şimdiki, şimdilik. Büyüme ve mevduat ağırlıklı, sağlam ve istikrarlı bir fonlama ile gerçekleşti bu kredi. Şimdi burası da önemlidir. Cari açıkla ve rating derecelendirmemizle ilgili kurularak dış fonlamamızın azalması halinde neler olabileceğini hep tartışıyoruz ama nedir bu dış fonlama diye bir bakalım. Bakınız 2003'te %62'si mevduatmış pasifimizin toplam bankacılığın. %55'e gerilemiş 2010'a e bakıyoruz. Bunun yerine %10 nispetinde yer alan dış fonlama %15'e çıkmış. Şimdi bu %15'in isterseniz bir içine bakalım. Bunu 2009'dan itibaren yürüttüm. 58 milyar dolardan 117 milyar dolara yükselmiş. Geçen yıl sonuna göre de biraz azalma var aslında ama yeni bir takım sedikasyonlar vesaire devrede. Peki bunun içeriği nedir? Bunun 61 milyar doları değerli konuklar, post finansmanlar ve karşılıklı itili finansmandır. 10 milyar dolarlık bölümü ekledi. Supranational dediğimiz yani IFC, EBRD gibi bir takım e, dünya e, çapındaki bankaların e, fonlamalarıdır. Seküritizasyon var 8 milyar dolar. Sendikasyon ki bu bir yıllıktır sadece vadesi çoğunlukla tamamı aslında. 19 milyar dolar ve sadece ve sadece 20 milyar dolar, 117 milyar dolar içerisinde Unsecured dediğimiz yani herhangi bir teminata bağlanmamış bond şu yani bono ihraçlarıdır. Bunlar ka, bankanın fonlaması için genellikle 5 yıl vadeli ka, sermayenin fonlanması için ikinci kuşak sermaye genellikle 10 yıl vadeli ama 5 yılda e, kolabıl dediğimiz e, ödenebilir cinstendir. Netice itibariyle buradaki 117 milyar doların azalmasının ne gibi etkileri olacağını tartışıyoruz biz ekonomimizde. Çünkü Şurası bir gerçek ki Türkiye'deki mevduat sahipleri Brezilya'da, Meksika'da ve diğer bazı ülkelerde olduğu gibi Repatriation yani Rusya'da çok yoğun görüldüğü gibi paralarını yurt dışına kaçıran türden tasarruçlar değil. Şartlar ne olursa olsun en ağır krizlerde dahi ki 2001'dir finansal ağır kriz burada mevduatlarını tasarruflarını korurlar. İçine baktığımız bu 117 milyarsa bizim ürettiğimiz ticaretin karşılığıdır, yani bir birçok ülkeden e, ithalat, birçok ülkeye de ihracat yapan bir e, ülkeyiz, ekonomiyiz. Dolayısıyla onların üzerinde trade finance dediğimiz e, ticaret ilişkilerinin üzerindeki finansmandır. Bu bakımdan da kanaatimce çok e, ciddi bir sıkıntı yok burada ama... Şunu da işaret etmeliyiz ki burada 20 milyar dolar olarak gördüğünüz rakam Brezilya'da 100 milyar dolardır ki burada gerek özel sektörde tahvil ihraç eder bu hariç. Bankalar üzerinden ihraç edilen bonolar, ansecret yani terminatsız e, fonlama 100 milyar doların üzerinde de burada çok geride olduğumuzu da sermaye piyasası işlemi olarak ifade etmeliyim. Efendim, peki bankacılıktan dedik ki kazino bankacılığından fayda bankacılığına geçtik. Ee, neler yaptık? Bir kere krizlerde dayanıklılık sağlayan sağlam bir bankacılık e, e, söz konusu. Kanada ve Avustralya dışında hükümetinden destek almayan krizde 2008-2013 krizinde e, tek bankacılık sektörü, üçünden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Lehman, Burst, Stearns iflasları, en büyük bankaların tarttan 245 milyar dolar fonlama alması, sermaye alması, Avrupa Birliği'nde Dexia, Fortis, Northern Rock gibi büyük bankaların iflası, Avrupa Merkez Bankası'nın 1 trilyon euroyu aşan e, yılı ve 3 yıla kadar e, bir takım repo imkanlarını bankacılığa açmasını göz önüne aldığımızda biz ekonomimizde hiç kaynak çekmedik. Tersine ekonomiye ciddi bir vergi katkısı da sağladık. Örneğin geçen yıl bankacık 6,5 milyar TL, 25 milyar kar üzerine 60 milyar TL kurumlar vergisi ödemiştir. Ama acaba %20 mi bizim kurumlar vergisi oranımız? Hayır, %66'dır. Sebebi şu, bizim diğer vergi dediğimiz, mesela KDV mükellefi olmadığımız için 2 milyar net hazineye bu türden ödemelerimiz var satın almalarımızla ilgili ama mahsup edilmiyor net bütçeye e, girdi olarak kalıyor. Yanı sırada şu anda 195 milyar olan muzam karşılığı <gülüyor> ki bu oran şimdi ortalamalarda %11'ler civarında yani her aldığımız 100 liranın mevduatın 89 lirasını kullanabiliyoruz. 100 lirasına faiz ödediğimiz halde. Ve bu 11 lira toplamı cem 195 milyar bankacılığın parası aslında e, Merkez Bankası'nda 0 faizle yatıyor. Buna %4 gibi bir faiz işletirseniz yıllık ki enflasyonun %8 olduğu bir ülkeden bahsediyoruz, 8 milyar lira ediyor. Demek ki bankacılık 8 milyarı da dolaylı olarak bütçeye aktarıyor. Böylelikle toplam 16,5 milyar bir e, gelir iraye ediyor bütçe bankacılık sektöründen ki bu bizim gelirimize nispetlendiğinde %66 vergiye tekabül ediyor. <gülüyor> bu arada Merkez Bankası döviz rezervleri içerisindeki %63'lük pay. Yani 104, 106 milyar dolarlık brüt rezervi 67 milyar doları döviz e, olarak bankaların tuttuğu sıfır faizli e, muzam karşılıktır. Altında ise 21 milyar dolarlık altın rezervinin 16 milyar doları kabaca %76'sı bankacılığın muzam karşılığıdır faizsiz yatan. 15 milyar TL'de, TL de TL muzan karşılık olarak TL yapmaktadır. Sektörü de ciddi bir istihdam söz konusu ve kaliteli bir istihdam söz konusu. Az önce konuşmacılar hep orta gelir tuzağından söz ettiler. Bunun kanaatimce en önemli sebebi eğitim düzeyi. Yani 6,5 yılı ortalama eğitimde hiçbir hal ve şartta o tuzaktan çıkamazsınız. Çünkü sizin inovasyona, sizin araştırma geliştirmeye yönelteceğiniz beyin gücünüz sınırlı demektir bankacılık bu konuda mümkün olduğu kadar ileriye adımlar atmaktadır. Mesela bizim %100 iştirakimiz Intertek bugün sadece Türkiye'deki 16 bankaya değil, Körfez'deki ve Siberbank'ın benim hisselerim olan Siberbank'ın yurt ve Avrupa'daki 10 bankasına teknoloji ihraç etmektedir bankacılık platformu. bu gibi örnekler de bankacılıkta söz konusudur ve uluslararası düzeyde son derece ileri bir bankacıdan söz edebiliriz. Bugünkü istihdamımız 213 bin ve 10 senede %73 artmıştır. Yaratıcı ürünlerle ülke ekonomisine katkıda bulunması şu, bakın biz Vera post diye çıkarttık, sonra işte Beko, Hugin, Profilo bir sürü arkadan geldi. Şu anda bizim sadece satışımız 55 bin artık gelirler idaresi POS dediğimiz makineleri doğrudan mükellefe veriyor. Bunu yazar kasa ile entegre edilmesini kanunen şart koşuyor. 2008'deki Yüksek Planlama Kurulu kararı muhaciresinde. 2012'de hayata geçti bu. Ve 2016 başından itibaren Migros'tan tutup işte aklınıza gelebilecek her satış noktasında BİM'ine kadar veyahut da işte, e, herhangi satış yapan her ünitede yazar kasa boz birlikte olacak. Şu anda sadece seyyarlarda görüyorsunuz. Yani kasada değil de masada ve kapıda e, hesap alan, restoran ve benzeri işletmelerde. Bunun tamamıyla biz geliştirdik e, ve bankacılık sektörü olarak e, burada da e, ekonomiye doğrudan gelirler idaresine bağlı olması nedeniyle gri ekonomiyi e, kayıtlı ekonomiye dönüştürme konusunda önemli bir katkımız var. Ve e, bankaların piyasa değerleri ise sermaye piyasası içerisinde 10 yılda 28 milyar dolardan 72 milyar dolara Çıktı. Aslında e, zirvede 140 milyar dolarları gördü ama e, maalesef daha sonraki e, kriz ve arkasından yaşanan e, gelişmekte olan ülke krizleri 2013 e, Bernanke konuşmasından sonra e, piyasa değerlerini azalttı. Efendim, gelişmekte olan ülkelerde en çok ihtiyaç duyduğu altyapı harcamaları içinde bankacılıktan başka bir yolumuz yok. Yani bizim tasarruflarımız bir kere kendi gelişmemizi ve transition, yani geçiş ekonomisi olmamız özellikle gelişmekte olan ekonomiden gelişmiş ekonomiye dönme şansımızı sınırlıyor. Paramız yok. Yani Das kapitalde Marx'ın belirttiği gibi, e, land labor capital, yani evet iş gücümüz var, evet iş e, toprak yeteri ölçüde var fakat e, sermayemiz yok. Sermayemiz için de yurt dışı e, bir takım e, tasarrufları ithal etmeye mecburuz. Bu bakımdan da e, bu projelerin finansmanı ancak ve ancak sağlıklı bankacılık sistemi, sağlıklı sermaye piyasası ve iyi fonlanan bir bankacılık sektörüyle mümkün. Şimdi bakın biz Mesela 5. Bugün SOKAR diye bir Azeri petrol kuruluşu var. Türkiye'de 20 milyar dolara bağlı olacak tanablın da boru altında yapılmasıyla. Ama şu anda Türkiye'nin tüpleşten sonraki ikinci rafinerisi. Bakın 90 yıllık cumhuriyet. Evet genç ama en azından tek rafineriye kalmamalıydık diye düşünüyorum. İkinci rafinerisini yapacak. İlk bölüm 5.6 milyar dolar ve biz bunun içerisinde finansmanda ticari finansman tamamını üstleniyoruz. Keza işte üçüncü köprü. Piyasa e, büyüklüğü 3 milyar dolar biz bunun içinde varız. Havalimanları e, 4 milyar dolar e, ilk dilim 90 milyon yolcuya ulaşmak için 25 yıllık bir konseşyon yani bunun e, ödenecek garanti edilmiş tutar 22 milyar euro. Ama bunun çok fevkinde olacağı tahmin ediliyor ve 150 milyon yolcuya kadar çıkacağı varsayılıyor. Bunun içerisinde varır ve e, ilk dipler santralımızı yapacağımız Rosaton yine bir Rus e, firması. 22 milyar dolarlık bir proje içinde muhtemelen olacağız. Henüz çekle cebelleşiyorlar, alıyorlar. Bir de şuraya da değinmeden edemeyeceğim. Şimdi bir daha önceki hissedarımız bizim Belçika-Fransız ortaklığı Deksi'ye idi. Ve ona 4.7 katıyla 150 milyon dolara 700 milyon dolar sermayeli bankayı satmıştık. Sonra onlar benimle çalışmaya devam ettiler. Ve 6 yıllık sürede şunu gördüm değerli konuklar. Bugün Belçika dediğiniz ülke Türkiye'nin 32'de biri. 32 bin kilometre kare çok daha küçüğü ee, ve e, bizim herhalde Ankara'nın üstte biri oluyor. Üç tane nükleer santral var. Fransa yüz ölçümünü biliyorsunuz 86 tane nükleer santral var. Bu konuda çevrecilerle ilgili çok e, e, endişeli e, yaklaşımlar var ama bugün her gelişmiş ülkeye bakın enerji açığını ki bizim ikinci Kurtuluş Savaşımızdır yani 1920'den sonraki İkinci Kutlu Savaşı enerjiyi halletmektir. Burada mutlak surette enerji miksimize bu nükleerleri de katmak durumundayız. Bu da bu yatırım. Onun dışında 2014-2018 5 yıllık sürede enerjide, kamu finansmanı, altyapı, tarım, sağlık, turizm, eğitim, gayrim ve denizcilik diye baktığınızda ve diğerlerine şöyle bir Yekül tuttuğunuzda Ekonomimizin %80'ine tekabül eden 5 yılda 651 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı var. Ve bunun önemli bölümü banka finansmanıyla karşılaşacak. Hangi bankalar karşılıyor bunu? 3 tane kamu bankası, 4 tane de yani iş, ak yapı, kredi, garanti, finans ve deniz bankıdır. Onun dışında proje bankası yok. Ziraat, halk, vakıf devreye giriyor yavaş yavaş. Ama bütün en iyi konu bu. Yabancı bir yatırımcının doğrudan bir ee, mesela Deutsche Bank'ın atıyorum veyahut da e, Citibank doğrudan herhangi bir özelleştirme projesini bugüne kadar rastlamadık finanse ettiğine. Dolayısıyla burada bankaların kıymeti, milli bankanın kıymeti ortaya çıkıyor karanatince. Kredilerdeki artışın mevcut büyüme modeliyle yana etkileri de olduğu o da cari açık biliyorsunuz. Ve e, gördüğünüz gibi kredi büyümesine paralelliği nasıl e, açık. Bunu e, dikkate alan Merkez Bankamız da Muhtelif tedbirler aldı. Bu tedbirler bankacılığı aşırı daralttı değerli konuklar. Birinci dalgada muzam karşılıkları %6'dan az önce belirttiğim gibi 14'e ki ortalamaları %11'ler civarında muzam'a verilen faiz 5ten 0'a rica etti. Tüketici kredilerinde genel karşılık %1'den 4'e çıktı ve bir kere yapılandırdığınız krediler %8'e çıktı. Tüketici kredilerin risk ağırlıkları %1'den 150'ye çıktı. 2 yılı aşanlar %200'e çıktı. Bu benim sermayem iyi yok. Yani bir kredi anca bir kere batırırsınız ama burada iki kere cezalanıyoruz biz sermaye azaltılması yönüyle. İkinci dalgada bu sefer KMH kredi kartları faiz oranı 2.02 bunlar çok popüler kararlar aslında. 2.02 üst limite koydu. Fakat bugün bizim gösterge kağıdımız 4.79'dan 10.37'ye çıktığı halde son para kurulunda 2.02'yi sabit tuttu. Bu bakımdan da şu anda bankalar... Çok açık söylüyorum size bütün kredi kartı işlemlerinden zarar ediyor. Bütün bankalar. Ve kredi kart limitleri de aylık gelirle korele edildi. Dört katını aşamaz dendi. Dolayısıyla sisteme yeni girişlerin çok sınırlı olması ve mevcutların da mevcut bankalarına saplanıp kalmaları gibi liberal olduğunu söyleyemeyeceğim bir sonuç doğurdu bu. Üçüncü dalga ise kredi kartları taksit dedi sınırlandı. Ee, taşıt kredilerinde 50.000 TL'ye kadar %70 e, ancak kredilendirebiliyor. 50.000 TL'nin üzerinde ancak %50. Yani 50'si öz kaynak olacak. Ve konut kredilerinde de %75 kredilendirme söz konusu. Kredi kartı ve kredilerinde de ücret ve komisyonları sınırlamada yolda. Bütün bunların sonucunda bizim tabii... Öz varlık getirimiz geçen yıl için yüzde 13'tu, yani 190 milyar 200 milyara yakın katrilyon eski hesap bir sermayesi olan bankacılık sadece yüzde 13 kazandı geçen yıl. Bu yıl ilk iki ay sonucu yüzde 11'dir iki. Bunun da ne sonuçları ne sonuçlar doğuracağını müsaadenizsene hemen aktarmak istiyorum. Bir kere bu makro ihtiyatı sıkılaştırma neticesinde kredi büyümesi geriledi. Tüketici kredisinde büyüme daha da e, sınırlandı. Özbanlık getirisi de bankacılık %19-20'ler civarında kazanırken 2006-2010 aralığında, 2011'den itibaren 14'lere, geçen 13'e, şu anda bizim tahminimiz 11,5 ama 2 ayıllık rakam %10. Bakın banka kar etmesin, peki etmesin. Peki bankalar kar ettiği zaman ne yapıyor? Bu karın tamamını, sadece %10 civarında bir temettü var ki birçok banka vermiyor. Tamamını e, öz varlığına katıyor ve kaldıraç oranımız sermaye ihtiyaçı %12 olduğu için 8 kere e, ekonomiye tekrar geri döndürüyor. Yapılan edilen budur. Bakın ben Ahmet Zorlu ile 8,5 yıl bankasını yönettim, kurdum ve yönettim. 1 lira temettü vermedim ama satarken kazandı. Dexia ile 6 yıl bankalarını yönettim bir kuruş e, temettü vermedik, üstüne de sermaye katkısı aldık satarken o da e, parasını aldı çıktı. Ve e, şu anda iki yıldır da e, Ziberbank, Rusya Federasyonu'nun en büyük merkez bankası sahibindeki bankası, sistemin yüzde eğrisi aşağı yukarı, bu bankaya da henüz bir temettü falan ödemem olmadı. Tamamen bunların verdiği kaynakları olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişmesine ve yatırımlarını eee olarak bir levee olarak kullanmayı sürdürüyoruz. Karlılığımız azalırsa bakın şurada bir simülasyon yaptım. Şöyle ki bugün bankacılığımız bizim hemen bitiriyorum. %111 bunu bu seviyede tutabilmek için %13 kârla diğer ülkeler gibi bunu yükseltme eğilimine girerseniz en az %17 kârla ihtiyacınız var ki o yanında sağda gördüğünüz grafikteki gibi bankacılık ee, ekonomiyle eş anlamlı koşabilsin, ekonomiyi finanse edebilsin. Evet. E, piyasaların bu yöndeki beklentileri de olumsuz olduğu için bankacılığı sıkışılaştırılmasıyla, bakın e, e, çarpanlar son derece gerilere geldi. Yunanistan'ın National Bank of Greece 1.7 katı bizim bankacılığımız 1 katına geri döndü. Bizim buradaki önerimiz bankacılığın bir kaldıraç etkisi olduğu göz önüne alarak <gülüyor> Counter-signical denen, macro-prudential denen yani makro ihtiyati önlemlerin sıkı zamanlarda da biraz gevşetilmesi sadece %3 faiz verse Merkez Bankası bizim yatan paramıza 6 milyar lira alıp bir gelire tekabül eder ki bu bizim yıllık karımızın %24'ü ücret komisyon kısıtlamalarının ciddiyetle ele alınması, yani bankaların da bu konuda bir maliyeti olduğu, sermayenin daha verimli kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması, yani genel karşılık ve benzeri sermayemizi azaltıcı etkilerden az, az etkilenmemiz sağlaması, kaynak valilerinin uzamaya çalış, uzatılmaya çalışması, rekabet koşullarını iyileştirilip kamu bankalarına tanınan bazı ayrıcalıkların, yani egzim kredilerinin sadece oradan verilmesi, ee, tarım sübvansiyon, İslam banka lisans hakkı gibi konuların gözden geçirilmesi, özellikle bütün mevduat kamu mevduatının kamu bankalarında olma şartı, stratejik sektörlerde kredi büyümesinin özendirilmesi e, ve iflas kanunu gibi gerçekten her iyi niyetli sui niyeti her kişiye iflas erteleme gibi. Ve alacağını e, tahsil edememe sonucunu doğuran, dolayısıyla hep borçlunun yanında olup ama alacaklığı hiç düşünmeyen bir ticari sistem bu sürdürülebilir değil. Yerine daha e, alacaklının da, çünkü biz netice itibariyle aldığımızı mudinin faizini ödemek için kullanıyoruz. E, bir aracılık işlevi e, gidiyoruz. Bu bakımdan da hukuk sisteminin bu yönde iyileştirilmesi e, kanaatimce gerekiyor. Efendim e, bu benim e, sunumum e, çok... E, ee, özet olmadı ama netice itibariyle bankaların e, ekonomiye e, ciddi bir levye bir kaldıraç görevi gördüğünü unutmamamız ve e, bütün batılı ülkelerin tarihi boyunca hep bankacılık sistemini ayakta tutarak onlar sayesinde e, yüceltikleri ve gelişmiş ekonomi haline getirdiklerini de kayda geçmesini dileyerek konuşmama son veriyorum saygılar Teşekkür ederiz Hakan Bey Kusura bakma, sözümüzü kestim. 12-25'te bu toplantıyı bitirmek zorundayım. Onun için birkaç soruya yer bulabilir miyiz diye sormak istiyorum. Soru sormak, görüş söylemek isteyen var mı efendim? Buyurun, buyurun hocam. Evet, Orta gelir konusunda. Evet. Güzel, güzel. Evet. güzel, Ve orada ihracat konusuna da arkadaşım aklı olarak değindi. Çiftmiş ve yüz milyar dolarlık ihracatın kompozisyonu herhalde onu soracak. Üzerinde durdunuz biraz ama kapalı durdunuz. Unutmayalım ki biz ihracatımızın 2 milyar doları geçtiği günleri bayram yapmış. Planlama teşkilatında rakamlar geldi ama bu sene 2 milyar dolar ihracat ve tabi kompozisyonu çok iyi biliyoruz. Fındık, fıstık ve işte tütü vesaire. Yani inciz, üzüm bunlar. Hatta yerli malar haftası yapılırdı. Bizim neslimiz o devirde. Şimdi durum söylemenizi üzüm yok. Bu salondaki herkes biliyor. Zaafları nerede görüyorsunuz? Yani biraz bu artışın şişirilmiş bir artış mı? Yoksa bir ithalat kompozisyonu, ithalat nispeti yüksek olduğu ve dolayısıyla... Açık verdiğinden dolayı mı biraz şüpheli konuştunuz, onu açarsa Sayın Başkan iyi olur, biraz tereddütler biraz. Teşekkür evet, ederiz efendim. Sonra unutmayalım 500 milyar dolar hedefi lütfen onun hakkında düşeceğinizi açıklarsanız iyi olur. Teşekkür ederiz efendim. Evet, e, te teşekkür ediyorum. Ben tabii bugün gelen noktayı küçümsemek anlamında söylemedim bunu. E, 3 milyar e, dolarlardan işte 150 milyar dolarlara geldi daha önce 2 milyar dolar <gülüyor> şimdi burada gerçekten Türkiye'nin geldiği nokta güzel ama gelmesi gereken noktayla arasındaki mesafe çok büyük hep karşılaştırıyor benim önümde de var Kore ile karşılaştırma yapılıyor Kore 1980'lere kadar Türkiye ile neredeyse daha düşük bir seviyede bir ülkeyken geldi bizi çok fena halde geçti yani Türkiye'nin ...sürdürülebilir bir ekonomi yakalaması, istikrarlı bir büyüme yakalayabilmesi açısından mutlaka çok daha düzgün bir performans göstermesi gerekiyor. Halihazırda Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin büyük bir çoğunluğu yüksek teknoloji ürünü değil, %5-6 civarında bir şey. Hatta bu da giderek de düşüyor. Orta çaptaki orta teknolojili ürünler daha çok ağırlık teşkil ediyor. Ama bizim sürdürülebilir olabilmemiz için mutlaka yüksek teknoloji ürünlerine ağırlık verebilmemiz lazım. Son 10 e, senede daha çok yapılan şey ürün gamını geliştirmekten ziyade ülke çeşitlemesi yapmak. Özellikle de bu çevre ülkelerle yakın komşu ülkelerle sağladığımız son 1-2 e, yıl hariç sağladığımız iyi ilişkiler e, bizim ihracatımızı önemli ölçüde arttırdı. Mesela bir Kuzey olarak neredeyse e, zaman zaman Türkiye'nin en büyük ihracat Tüm ülkesi haline geldi. Almanya birinci sırada. Ama zaman zaman Kuzey Irak'ta bu noktaya geldi. Yani komşularımızla olan ilişkilerimiz hatta ihracatçılarımızın dediğimiz gibi başında da söyledim. Müsiat zamanlar müsiat üyelerinin pasaportu bile yoktu. Ülkeye başka ülkelere bile gidemiyorlardı. Ama bu süreç içerisinde geliştirerek bugün Afrika'nın işlerine bile ürünlerimizi satan insanlarımız var artık. Yani Türkiye'de bu noktada ciddi bir gelişme oldu. Ama aynı şey ürün e, yelpazesinde maalesef çok fazla gelişmedi. Mesela diyelim ki biz bir zamanlar Türkiye e, Avrupa'daki en çok televizyon satan ülkeyken, türlü televizyonda, televizyon LCD'ye geçtiği anda Japonya, Kore bu işi kaptı. Ama biz gerekli yatırımı, gerekli şey sağlayamadığımız için bunu geliştiremedik. Bir başka önemli husus sizin çok iyi bildiğiniz... ...eğitim konusunda e, sürekli sistem değişiyor vesaire falan, maalesef hocam e, milli eğitimde de görev yaptı, o konuyu çok daha benden çok daha iyi bilir. Altı e, buçuk yılı bir türlü aşamıyoruz ve nitelikli insan yetiştirme konusunda da çok büyük bir eksiğimiz var. Yani her yerde üniversite açıyoruz, yani üniversiteleşme oranı konusunda ciddi bir mesafe kaydettik ama bunların niteliği konusunda ciddi problemlerimiz var. Yani... Türkiye bundan sonra eğer büyüyecekse ki finansman son derece önemli benim bir konuşmamın devamı olsaydı onu söyleyecektim. Türkiye'de finansman maalesef ipoteğe dayalı bir finansman modeli bankalar bize sağlıyorlar. Projeye dayalı büyük projelere sağlıyorlar ama bizim gibi orta ve ufak işletmeler noktasında maalesef ne kadar gayrimenkulünüz varsa o kadar size şey sağlıyor. Yani bir adam, iki, bizim bir üyemiz var şimdi e, hastane projesi aldı. 2 milyar dolarlık bir iş. İki, adamın 2 milyar dolarlık nerede şeysi olacak? Yani ipoteği olabilecek vesaire falan. Bankalarında bankacılık sistemin değiştirilerek mutlaka tabii işletmelerinde ciddi bir açık şeffaf bir bilanço esasına dayanması gerekiyor. İkinci bir plançolar olmaması gerekiyor. Türkiye'nin bu modelle daha çok e, finansman sağlayarak ve daha çok da teknolojik ürünlere yönelik finansman sağlayarak sürdürülebilir bir ekonomiyi geliştirmesi gerekir ve bunun anca bu şekilde orta gelir tuzağını aşabiliriz diyor Müsiyat. Teşekkür efendim. Başka soru var mı? Buyurun efendim. <gülüyor> Zafer Altıntaş ee, Çok kısa olacak soru Sayın Özturaka Seçmenlerin siyasi tercihlerinde büyüme arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Bu bağlamda 12 yıl iktidarlar için yıpratıcı bir süreç olmasına rağmen halkın desteğini korumasını nasıl izah edebilirsiniz? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Fahik Bey bunu siz cevaplayacaksınız herhalde. Teşekkür ediyorum. Hocam, şimdi şunu söyleyeyim. Yani büyümeyi koyarsanız bir aksa, iktidar partisinin de verilen seçmen desteğini koyarsanız pozitif bir ilişki oldu. Açık çok güçlü bir pozitif bir ilişki var. Yani... 2.2'den büyümeyi dört 4 e 4 küsura çıkarttığınız andan itibaren işte işler sanki iyi gidebilecekmiş gibi bir izlenim. Zaman zaman doğabiliyorum. Şimdi e, bu son şeye gelince en onu sormak istediniz. Bir analiz yaptığımız zaman, e, o oranlarına baktığımız zaman bütün bu olan bitene rağmen son dönemde yaşanan bu düşük büyüme trendi ve yaşanan hukuksuzluklar çerçevesinde ee, iktidar partisinin oyu bir milyon altı yüz bin düşmüş seçmen sayısındaki oy kullanan seçmen geçerli oy sayısındaki iki milyon kartışara. Yani böyle baktığınız zaman da evet büyüme olumlu etkileyebiliyor. Geçmişe dönüp baktığınız zaman bankacıların Hakan Bey daha track record dediğiniz bir şey var ki, vatandaşın kafasında da bir track record vardır. Yani bir kriz olmadıysa bir kriz yaşatmadıysanız hani 2001 yılında olduğu gibi insanların geliri yarıya falan düşmediyse böyle bir yapı yoksa ortada yavaşlamayla ilgili algılama seçmen şeyinde yavaşlamayı algılama daha biraz şey oluyor gecikmen oluyor. Yavaşlamanın getirdiği huzursuzluk. Ama benim gördüğüm kadarıyla baktığınız zaman bugünkü çerçevede bir şeyler söylemek gerekiyorsa biraz önce hocamın dediğine de bir cevap vereyim. Türkiye'de hem üretim gamında hem ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı neredeyse yarı yarıya düşmüş 2002'den 2013'e. Bu bir. İki ihracat evet ihracata bakalım ama yetmez ithalata da bakın. İhracatın da ithalat komşeği bileşeni çok ciddi şekilde artmış. Biliyorsunuz siz de planlama kökenlisiniz, ben de planlama kökenliyim. İkimiz de planlama kökenliyiz. Evet, köklerimiz aynı olmakla birlikte. Şunu e, ifade etmekte yarar yok. birlik meselesi mühim. 150 milyar dolar ihracatınız olabilir ama bunu 250 milyar dolarlık ithalatla gerçekleştiriyorsanız bu sürdürülebilir değildir. Bu parayı bulmakta önümüzü uzun vadede baktığınız zaman zorlanırsınız. E, ben yeniden bu soruya sor, dönersem, sorunuza dönersem burayla da bağlıyım. Türkiye'deki gidiş sürdürülebilir değildir. Bunun sürdürüle, bu siyasette bu işin sürdürülebilir olmadığını da anlatmamız lazımdır. Ama e, yani şu, krediyi alıyorsunuz, evinizi alıyorsunuz, arabanızı alıyorsunuz. Bunların her ne kadar evin tapusu, arabanın ruhsatı, bankalarda olsa iyi bir İyileşme hayatlarında insanlar bir iyileşme olduğunu düşünüyorlar. Bu gelirle değil, krediyle desteklense dayı. Ama bir noktadan sonra borcun taşınamayacak hale geldiği noktasından sonra da insanların tercihleri değişebiliyor. Ee, öyle görünüyor ki bu seçimde onu daha az hissetmişler. Ee, belki de biz de bazı konuları anlatmakta yeterli olamamışız insanlara. Ee, yani muhalefet de derdini anlatmakta yeterli olamamış. Ee, ama neresinden bakarsanız bakın. Sonuçta iktidar partisinin oyları seçmen sayısındaki iki milyona rağmen iki milyon artışa rağmen bir onda altı milyon azaltmış. Hatta bir başka hesaba göre iki milyon azaltmış. İki milyon seçmen sayısı artmış. 2 milyon iktidar partisinin oyları düşmüş. Şimdi burada nasıl zafer ilan edilebiliyor? Ben de ona şaşırıyorum. Yani esas ciddi şekilde bir düşme var. Evet, bu düşmenin önümüzdeki dönemde de devam edeceği anlaşılıyor. Evet, buyurun efendim. Ee, Serhat Alegil. Bir sorum Hakan Bey'e, bir sorum da Faik Bey'e. Hakan Bey, gayri sahafi yurt, yurt içi hasıla içinde aktiflerin payının %111 olduğunu söylediniz. Çizdiğiniz çerçevede, özellikle bu yıl nasıl bir sonuç bekliyorsunuz, nerede olabilir? Ee, tabii bunlara da kısmen paralel bir şey olarak karlılık üzerinde de çok durdunuz. Ee, her ne kadar zorlu e, karşılıklara faiz kapısı açılsa da karlılıkta bu dediğiniz durum devam ettiği sürece bu yıl nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Sanıyorum düşüş bekliyorsunuz. Onu sormak için. Faik Bey'e sorumu da sorayım. Faik Bey 10 bin dolar tuzağına düştük dediğiniz e, ben onun olası sonuçlarını kısmen şeyi söylediğiniz e, özellikle ilk 20'den de düşebiliriz dediğiniz zaman 10 bin dolar daha çok hani kişi insanların direkt e, milli gelirleriyle ilgili olduğu için toplumsal açıdan 10 bin dolarda kalmanın olası sonuçları için ne söyleyebilirsiniz? Teşekkür ederiz efendim. Buyurun hanımefendi size. Evet. E, efendim şöyle bu orta vadeli planda yüzde dörtler civarında bir büyüme öngörülüyordu. Geçen yıl yüzde dört olarak yanılmıyorsa realize oldu, ilan edildi. Ancak ben bu yıl yüzde dördü tuturabileceğimiz kanaatinde değilim. Kaldı ki biraz ekonomi, ekonomi yönetimi de soğutmayı tercih ediyor, bu cari açık nedeniyle. <gülüyor> Ee, bir de mini bir devalüasyon yaşadık yani bugün 820 milyar dolarla 814-15 milyar dolar civarındaki garisi ameliyatlı yeni kurlarla e evaluye edildiğinde öyle zannediyorum ki 750'li falan 750'lere falan gerileceğiz biz yeni yılda yani 10 bin dolarının hafif altına inebiliriz kişi başına da e bu tabi bizim bankacılar doğrudan yansıyor ne oluyor sizin kredi büyümeniz daralıyor problemli kredileriniz artıyor Burada da bu eğilimler var yani aylık olarak milyar bir milyar gibi bir şey geliyor 29 milyarı geçti problemli kredi sistemde ve bankacıların da bu çerçevede geçtiğimiz yılda olduğu gibi yüzde otuzlar değil yarısı kadar kredi büyümesi gerçekleşebileceğini düşünüyoruz yani yüzde on beş ama faiz yani bir eskanatör şeyle baktığınız zaman yani enflasyon faiz e, eko, bankacılık sektörü büyüme itibariyle yerinde sayabilir kanaatindeyim. Ama ekonomiye oranlandığında ekonomi de e, belli ölçüde e, az büyüyeceği için e, yine %8 ila %10 %10, %10 %108 civarında kalabileceği düşünüyorum. Ama e, problem şurada gelişmekte olan ülkeler e, ekonomilerini hızlı büyütmek durumundalar. Yani %5 gibi bir e, şeyle yani sonuç elde edildiği zaman ancak siz aradaki boşluğu kapatabiliyorsunuz ve bankacılığı da bunun üzerinde büyümesi lazım. Ama burada hep gelip şeye dayanıyoruz. İkinci Kurtuluş Savaşı diye ifade etmemin nedeni bu sene 70 milyar dolara yakın bir enerji e, şey var, ithalatı var. 250 milyar doları, 70 milyar doları. E bunu e, da birebir bir neredeyse açık şeye yansıyor. Cari açığa bu sene cari açığında oralarda olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla tamam, business modelini yani ülkenin iş yapma modeli değiştirmemiz lazım. Güzel değinildi, teknoloji, daha yüksek katma değeri olan ürünler, bunlar tabi süre ile ilgili bir konu ve şu anda da ben o konuda çok önemli bir yöneliş ve gelişme maalesef göremiyorum. bir yani teknoparkları sohbet ediyorduk, alınan patentlere bakın, ayrılan bütçeden ayrılan şey binde sekize çıktı, binde ikiden geliştirme, araştırma için. Ama bunun da son derece yetersiz olduğunu görüyoruz. Diğer Brezilya, Kore vesaire örneklerine baktığımızda. Dolayısıyla e, önümüzdeki yıl büyümenin daha az, az e, bankacılık büyümesinde daha az olacağı bir yıldır. Ama bu sınırlamalarla da problemli kredilerin artacağı bir yıldır. Yani kâra da bu direk yansıyacak. Ben tek haneye düşmeyelim diye dua ediyorum. Yani öz varlık getirisini %10-11 aralığında tutmak iyi bir sonuç olacaktır. Ama yeterli mi? Hayır değil. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi izin verirseniz kapatayım toplantıyı artık. Evet var mı? Buyurun buyur efendim. Özür dilerim. Biraz zaman kısıtı benden kaynaklanıyor. Tekir Tekirdağ'a geçmek zorundayım. O nedenle çok kısa olarak cevap vereyim. Tabii bu orta gelir tuzağından Türkiye çıkamaz ise bunun bedeli yüksek ııı çok önemli özlemleri olan yüksek hayat standardını yakalamak isteyen bir genç nüfusun umutsuzluğa kapılması demek olacaktır ki bu ülkedeki doğurgan döngünün çok ciddi bir kısır döngüye dönüşmesine neden olur. Dolayısıyla bu nüfusun, bu gençlerin, bu insanların umutlarını, özlemlerini gerçekleştirebilecekleri yönündeki umutlarını canlı tutacak reformları bir an önce gerçekleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Hepinize bu büyük sabrınız için çok teşekkür ediyoruz. Bütün konuşmacılar biliyorsunuz ben sözlerime bir meydan okumayla başladım. İktisatçılara önemli görevler düşecek dedim. Bunlardan bir tanesini düşünmenize sunmak istiyorum. Bu daha bu haftanın birinci toplantısı. Herhalde Ondan sonraki toplantılarda çözümler üzerinde durulacak. Acaba bizim toplumumuz bir tek enflasyon sorununu çözebilir mi önümüzdeki günlerde? Bence diyorum ki bu kadar karmaşık problemin hepsine birden hücum edersek olmaz. Bir tanesine gidelim, onu yenelim. Herhalde gerisini hak yapar diyorum ben. Görüşüm budur biliyorsunuz eskiden beri. Enflasyondan hiç... Hazretmen Onun için de yenilmesini istiyorum Ben bizim iktisatçılarımızın Enflasyonsuz Bir ekonomiyi Bir ekonomik yapıyı Bu topluma hediye etmedikleri Edemedikleri Kanaatindeyim Bunu bir an evvel yapmayı, yapmalıyız Diye düşünüyorum Ondan sonraki sorunlarımızın hepsini Çok şükür bu kadar iyi yetişmiş insanımız var Onlar çözer Ama biz toplumumuza Ta baştan beri ekonomide namuslu bir Türk lirasını ikram edememişiz. Bunu üzerinde konsantre olalım diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.